Ve salatu ve selam ala eşrefil enbiyai vel murselin Salavatullahi ve selamuhu te'ala aleyhim ve aleyna ecma'in Allahümme allimna bima yenfavna ve enfa'na bima allemtena Fe ala ma teşav kadir Allahümme azzel islam vel muslimin Ve ali kelimetel hakkı ve din. Bir rahmetike yarhaman rahimin Ey bizim Allahımız Bizleri Bizleri seni hakkıyla sevmeye nasip eyle ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız. Müslümanların arasına fitne fesat sokmak isteyen zümrelere sen fırsat verme ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız. Sen bizlere hakkı hak göster ona tabi olmayı. Batılı batıl göster ondan uzak olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız. Sen bizlere her şeyin hayırlısı nasip eyle. Bütün kötülüklerden bizleri koru. Umduğumuz bütün hayırlara. Bizleri nail eyle ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız İslam aleminin içerisinde Fitne fesat vermekle Aralarında Durmadan gayret eden Münafık zümleler vardır Onların sonunu kahresmile kahrele ya Rabbi Lutfunla ve ihsanınla Fazlınla ve senin sevginle Senin sevginle Allah'ın Resulünü ve Resulünü Hakkıyla sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Evet değerli kardeşlerim Bugün Yine büyük bir sahabenin hayatından bahsedeceğiz. Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam. Hizam'ın oğlu Hakim. Bu sahabeden bahsedeceğiz. Malumdur ki her sahabenin kendisine has özellikleri vardır. Allah'ın Resulü, Allah Resulü her sahabeye zihnine, dirayetine, bilgisine, şahsiyetine göre Allah'ın Resulü onlara o şekilde meziyeler tanım, tanımışlardır vasıflar tanmışlardır. Bazı sahabeler vardır ki, bazı haberler vardır ki arzu ve iradesi olmadan meydana gelen hallerle beraber olmaktadır. İşte bu sahabenin annesi de, annesi de diğer kadınlarla herhangi bir münasebet var idi ki o varlık münasebetinde Mekke-i Mükerreme'nin içini görmek istediler. Beytullah'ı, Beytullah'ın içine girdiler orayı ziyaret etmek istediler. Diğer arkadaşları beraber ziyaret ederken kendisi de hamile idi. O esnada doğum sancısı tuttu. Dışarıya çıkacak bir fırsat kalmadı. Ne yapalım ne yapalım dediler dışarıdan. Dışarıdan bir parça getirdiler. Deri parçası o deri parçasının üzerinde doğum yaptı. Beytullah'ın içinde. Beytullah'ın içinde doğum yaptı. O kadın dışarı çıkmaya fırsat bulamadan, bulamadığından dolayı. Evet, bu tip münasebetlerde, bu tip münasebetlerde hayat boyu sahabelerde başlarına gelen bir takım güzel vasıflarla anılmaktadır. İşte bu sahabede, bu sahabede Beytullah'ta doğan ve Beytullah'ın içinde doğan Kabe-i Muazzama'da doğan bir idi. Bu sahabe, bu sahabe Büyük bir sahabeydi. Daha sonra çok büyük bir sahabe oldu. Çünkü bu öyle bir sahabeydi ki hem akıllıydı, hem dirayetliydi, hem de kendisi kabilesinin içerisinde kabilesinin içerisinde en ileri gelen bir zat olacaktı. En ileri gelen bir zat olacaktı. Evet, kendisi büyük bir nesepten geliyor. Sülalesi oldukça geniş, akıllı, şerefli. Faziletli bir kişiydi. Ve bu kişi bu vasıflara haiz olduğundan dolayı da kendi kavmi aile reisliğini buna verdiler. Buna isnad ettiler. Sen bu aile reisliğine layıksın dediler. Ve bu aile reisi oldu. İleri gelen kabilenin bir reisi oldu. Sözü dinlenir, bir sözü iki olmaz. İşaretle yapacağı işler olduğu gibi söze asla fırsat bırakmazdı böyle sözü dinlenen bir zatıdım. Evet, aynı zamanda aynı zamanda cahiliyette, cahiliyette Kureyş kabilesine ait yapmaları gereken bir görev var idi. Gelen hacılara, yolda kalanlara, aclara, sıkıntıya düşen kişilere, düşen kişilere Kureyş kabilesi yardım eder idi. Ve bu yardım etme başkanlığını da Gene bu kişiye verdiler Hakim bin Hizam'a verdiler Sen görevlisin dediler Çünkü ailenin ileri gelenisin Ve sözün dinlenir En şerefli insansın Ve gözü açıksın Dirayetlisin diyerekten bu kişiye verdiler Ve bu kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde Samimi arkadaş iyiydi. O sıralarda Peygamber Efendimiz Henüz peygamber olmamıştı Peygamber Efendimizden Beş yaşta büyüktü büyük olmasına rağmen Allah'ın Resulü'nün en sevgili dostu idi, arkadaşı idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun dürüstlüğünden dolayı, anlaştığından dolayı, adabından dolayı buna hürmet eder ve bunu sever idi. Aralarındaki yaş farkına bakmadan samimiyet, samimiyet kendi aralarında büyük uzun bir zaman devam etti. Daha sonra bu samimiyet, bu samimiyet Hatice annemiz teyzesi oluyor idi. Bununla evlenmekle daha fazla artmış oldu. Hem arkadaşlık hem de evlilik akrabaları meydana gelince daha güzel bir arkadaşlık sadakatlık kurulmuş oldu kendi aralarında. Evet hal böyleyken hal böyleyken Peygamber Efendimiz en samimi kişi olduğu halde arkadaşı olduğu halde eniştesi olduğu halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme henüz iman etmedi. Ta ki 20 sene sonra Mekke-i Mükerreme fethedildiği gün o zaman Peygamber Efendimize iman etti. Düşününüz ki o kadar samimiyet içerisinde Resulullah Efendimizle yaşayan bir saha, bir kişi aynı zamanda akrabalık var, akrabalık var, evlenme bakımından o da hakeza, o da hakeza olmasına rağmen Allah'ın Resulüne 20 sene sonra, 20 sene sonra ne yaptı? İman etmiş oldu. Mekke'nin fethinde Allah'ın Resulüne <gülüyor> iman etmiş oldu bu kişi. Evet değerli kardeşlerim. Hidayet Allah'ın elindedir. Men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veli yenmurşida. Bir kişiyi Allah hidayete götürür ise onu asla kimse dalalete düşüremez. Bir kişiyi de Allah dalalete götürür ise asla onu herhangi bir kişi hidayete götüremez. Tevfikiyet Allah'tandır. Tevfikiyetten Allah'tandır. Allahu erhamur rahimin. Merhamet edenlerin en merhamet edicisi Allah'tır. Biz Allah'ın rahmetine layık olursak Allah bizden hiçbir şeyi esirgemez. Çünkü biz onun kuluyuz. O bizi yarattı. O bizi yarattı. Allahu Teala Hazretleri kuluna kuluna bütün hayırları murat eder. <gülüyor> en güzel hayır da işte bize bizden peygamber göndermesidir. Bizlere bizden peygamber göndermesidir. Ve bizden peygamber göndererekten, beni beşerden peygamber görerekten en büyük merhametli acımayı Rabbil alemin bizlere göstermiştir. rahimin bu sıfatıyla Hazreti Allah bizlere bizden peygamber göndermesiyle en güzel merhametliğini bizlere ibraz etmiştir. Evet hal böyleyken 20 sene sonra Müslüman olması hakikaten de düşündürücü ve bir yerde de üzücü bir meseledir. Hem samimi arkadaşın olsun hem de enişten olsun bu kadar dostluğa göre dostluğa göre sen Müslüman olma. Üzündürücü, üzüldürücü, üzündürücü bir haldir. Evet kendisi daha keza üzülüyor zaten. Kendisi de bu durumdan üzülüyor. Evet ne zaman ki kendisi Müslüman olduktan sonra İslamiyet'in halavetini, tadını tattıktan sonra, aldıktan sonra, geçenlere pişman olduktan sonra, nedamet duyduktan sonra, kenara çekti, bir gün ağlıyor. Bir gün hönkür hönkür ağlamaya başladı. Oğlu dedi, oğlu dedi kendisine, Ma yübkik ya ebeteh. Ey babam seni ne ağlatıyor, niçin ağlıyorsunuz? Üzüntünüz nedir? Neden dolayı sıkıntıya düştünüz de? Gözünüzden yaşlar döküyorsunuz diye babasına bu çağrıda bulundu. Babası dedik ah evladım çok şeyler beni üzüyor. Aklıma geldikçe onların altında eziliyorum ve ağlıyorum diye babası cevap verdi. Evet babasıyla oğul arasındaki geçen, geçen bu münavarada bu münavara seyresi Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmem gecikmem, beni çok üzüyor dedi. Müslüman olmadım dedi. O peygamberin sevgisini, sevgisini kalbime asla o zaman sokamadım. İslam akidesiyle kendimi yoramadım. Kendimi ona teslim edemedim. Nefsime uydum. Kabilemle beraber oldum. Kureyş'in arzu ve iradelerini yerine getirdim. Keşke bunları yapmasaydım evladım dedim. Bedir ve Uhud muharebelerinde Allah beni kurtardı. Ölecektim, ölmedim. Selamete çıktım. Nefsimi korudum. Ve ahdettim ki bundan sonra Kureyş'e asla yardım etmeyeceğim dedim. Ama zaman zuhur etti. Gene onlarla beraber aldım, oldum. Ey evladım, beni ağlatan budur dedi. Evet. Ne zaman ki İslamiyet'i sevmeye Akideyi benimseye başladığımda benden önceki yaşlı kişileri gördüm Kureyş kabilesinde. Yaşlılar sözü dinleniyor ve kendilerinde kare yeri olan insanlar bunlara baktım ve bunlara uydum. Ey evladım beni üzen bunlardır diye buyurdu. Evet onlara uyumak beni felakete soktu benim evladım dedi. İşte beni ağlatan da bunlardır diye buyurdu. Evet, herkes taahhüp ediyor. Acaba neden dolayı İslam ol, Müslüman olmadı? Allah'ın Resulüne, Allah'ın Resulüne kendisini teslim etmedi? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mekke'de 4 kişi vardır ki bunlar tam Müslüman olacak kişilerdir. Bunların küfürde kalmasını asla istemem. Mekke'de 4 kişi vardır ki bunlar İslamiyet'e şan ve şeref verecek insandır. Bunların asla küfürde kalmalarını istemem. Diye Peygamber Efendimiz böyle arz ederdi. Bunu isterdi. Ve gönlü de buydu. Evet. Onlar ise, onlar ise Attab bini Üseyd ve Cübeyr bini Mut'im ve Hakim ibni Hizem ve Süheyl bin Amr Bu dört tane sahabe. Peygamber Efendimiz bu dört tane sahabenin Asla küfürde kalmasını istemediği gibi bir an önce de bunlar hidayet yoluna girmesini arz ediyor idi Allah'ın Resulü. Evet, ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi i Mükerreme'yi fethedip girdiği gün, girdiği gün Nidada bulundu Allah'ın Resulü. Kim La İlahe illallah Muhammedur Resulullah derse o güvence içerisinde olacaktır. Bir. Kim Kabe'ye girer Kabe'nin etrafında silahını bırakacak olursa o güvence içerisinde olacaktır. İki. Kim evine girer kapısını kapatır dışarı çıkmayacak olursa o güvence içerisindedir. Kim Hakim bin Hizam'ın evine girecek olursa, burada ikramlandırır ona şey veriyor Peygamber Efendimiz, o güvence içerisindedir diye buyurdu. Bu dört tane kişiyi bu şekilde nida ederekten, fetih günü, Mekke-i Mükerreme'ye fethettiği günü, aynen bu şekilde Peygamber Efendimiz Hakim bin Hizam'ı ne yapmıştı? Onurlanmış oldu. Evet, kendisi Hakim bin Hizam'ın evi, Evi Mekke-i Mükerreme'de Ebu Süfyan'ın evinin altındaydı. Çok yakında araları. Komşular idi. Komşular idi. Ama baktık ki bir tanesi hala küfrüne, inadına devam ediyor. Ve bir tanesi de 20 gün 20 sene sonra olsa dahi Allah'ın hidayetine muvaffak oluyor. Allah'ın hidayetine muvaffak oluyor. Evet bunun üzerine bunun üzerine Hakim Bini Hilem Müslüman oluyor. İslam akidesi, İslam sevgisi, peygamber sevgisi kan damarlarına kadar, iç damarlarına kadar siniyor. Ve kendisini, kendisini hakka yönelik bir zat olarak gördükten sonra kendisine, kendisine bir darın nedve denilen bir yer var idi. Cahiliyette bunlar orada toplanır, karar alırlardı. O kararları da orada gerçekleştirirlerdi. Yani bir yerde millet meclisiydi o zamanki onların tabirine göre. Hatta Allah'ın Resulünü Allah'ın Resulünü öldürmek için de alınan karar orada olmuştu. Orada olmuştu. Ve kendisine dediler ki Darun Nedve'yi sana veriyoruz. Senin olacak dediler Darun Nedve. O toplantı salonu o millet meclisi senin olacak dediler. Tarihte büyük yeri olan, herkesin bildiği bir yer, özellikle de Kureyş kabilesinin, Kureş kabilesinin oradan vazgeçilmeyecek bir yer idi. Kendisine teslim ettiler burayı. Evet. Hakim ibn Huzam burayı alınca, alınca kendisi dedi ki: "Geçmiş günahlarımı, geçmiş günahlarımı burayı teslim almakla yapacağım işlerle inşallah affettiririm." dedi. İnşallah affettiririm dedi. Evet bunun üzerine bunun üzerine orayı sattı. Sattı. Mekke-i Mükerreme'de Darun Nedve'yi sattı. Sattıktan sonra, sattıktan sonra diğerleri dediler ki: "Kureyş kabilesi burayı sana bir ikram olarak verdi. Niçin sattınız?" deyince "Ben orayı sattım, cennetle değiştirdim." dedi. "Ben orayı sattım, cennetle değiştirdim." dedi. Ve oranın parasını da Allah rızası için başka taraflara dağıtmış oldu. Evet. Ve inni eşhedüküm elleti cealtu semeniha fi sebilillah azze ve cel. Sizleri şahit dikerim ki buranın parasını Allah yoluna veriyorum dedi. Allah yoluna veriyorum dedi. Evet Hak Huzam çok hac yaptı. Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Mültezenlere yolu, yüzünü sürdü. Beytullah'ın Hacer'i lesvetlerinden öptü. O Beytullah'ın dört köşesini ağlaya ağlaya tavaf etti. Tavaf etti. Ve gene bir gün haca giderken, haca giderken beraberinde 100 tane deve götürdü. 100 tane deve götürdü. O develeri orada kesti, fakir fukara'ya dağıttı. İkinci bir haca gitmesinde, ikinci bir haca gitmesinde 100 tane köle götürdü. Kölelerin boğazlarına taktı. Allah için Azat ediyorum dedi Ve yüz tane köleyi de azat etti orada Azat etti Üçüncü bir hac yapmasında Üçüncü bir hac yapmasında Bin tane koyun götürdü O koyunları Mekke'yi mükerremede kesti Ve oradaki Fakir fukaraya dağıttı Demek ki kişi Hakka teslimiyet yolunu Seçtikten sonra Bütün engeller aşılıyor Hak sevgisi bambaşkadır. Hak sevgisi hiçbir şeyi tanımaz. O hak sevgisiyle zaten yolunu aydınlatırsın. O hak <gülüyor> sevgisiyle zaten kendini korursun. O hak sevgisiyle zaten etraftaki insanları hak yoluyla okşamasını bilirsin. Okşamasını bilirsin. Bundan dolayıdır ki Allah'ın Resulü, Resulullah Efendimiz, Resulullah Efendimiz, Allah cümlemizi O'nun şefaatine nail eylesin. Düşmana düşman dememiştir. Yan gözüyle bakmamıştır. Hiç kimseyi üzmemiştir. Asla kalp kırmamıştır. Çünkü O bütün beşere rahmet olaraktan gelmiştir. Çünkü O bütün beşere rahmet olan olaraktan gelmiştir. Herkes için, her şey için rahmet olaraktan gelmiştir. Bütün canlılara ve cansızlara rahmet olaraktan gelmiştir. O Allah'ın Resulü. Evet. Hal böyle devam ederken devam ederken devam Evet. Huneyn Savaşı'nda Huneyn Savaşı'nda Müslümanlar büyük bir büyük bir ganimet aldılar. Herkese dağıttılar. Herkese dağıttılar. Ve bu ganimetten Hakim bin da. Allah'ın Resulü verdi. Ya Resulallah dedi. Daha İslam'a yeni girmişti o zaman. Yeni girmişti. Peygamber Efendimiz'den alacak ganimeti biraz daha fazla olmasını arz edince Peygamber Efendimiz söyle buyurdu o kişiye. İnne hazel mal Hulvetin hadra Almış olduğun bu mal aldatıcı, sevgili olabilir sana karşı. Femen akazuhu bi sakafati nefsin kanaatkar yoluyla kim bunu alacak olursa Allah bunu mübarek kılar. Ey Hüzem diye buyurdu. Bunun üzerine Hüzem yemin etti. Hak ibn Hüzem yemin etti. Bundan sonra dedi asla dedi Allah'ın Resulünden bir şey istemeyeceğim dedi. Evet ya Resulullah dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Allah seni hak ve hidayetle gönderdi Peygamber olaraktan senden sonra asla kimseden bir şey istemeyeceğim diye buyurdu Hakim İbni Huzam bu zat evet Ebu Bekir radıyallahu anhu hilafetinde onun hilafetinde Ebubekir Bekir çağırdı çok serveti vardı Beytilmal'da ey Hakim gel servetini al Beytilmal'dan deyince hayır almam diye imtina etti ben onu oraya bağışlamışım almam asla diye buyurdu ne zamandı Hazreti Omar radıyallahu anhu'ya Hilafetlik intikal edince, intikal edince geldi dedi, ey hakim gel şu servetini, paranı Beytullah'tan al dedi, Beytülmal'dan al dedi. Onun üzerine, onun üzerine kendisi dedi asla almam, ben onu Müslümanlara bağışlamıştırım, sahabelere bağışlamıştırım, asla ben bunu alamam diye buyurdu, alamam buyurdu. Hem varlığını hem de servetini Allah yolunda harcamasını bilmiş oldu. Evet bu zat böyle bir zatıdı. Bu zat Allah'ın Resulü'nün cemalını görmüştü. Allah'ın resulünü cemalını peygamber olmaz önce de gördü. Peygamber olduktan sonra da zaten devamlı beraber idi. Allah'ın Resulü'nün cemalını gören o cemalıyla müşerref olan o cemalının zevk ve sefasına nail olan bir kişi elbette ki kendisi de bunları yapması Gayet normal ve tabi idi. Evet hal böyleyken değerli kardeşlerim hal böyleyken bu zatın işte kısaca hayatı budur. Peygamber Efendimiz'de hem akrabalığı vardır hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uzak uzan, bir zamandan sonra Müslüman olsa da gene de hakkı hidayeti seçmiştir. Hak ve hidayete kendisini teslim etmekte büyük bir ganimet almıştı dünyada. Çünkü onlar öyle bir sahabeler idi ki Omuzlar üzerinde dünyalarını kurdular. Şu dünyadan da bir şeyi almadan çekti gittiler. Öyle bir sahabeler idi. Öyle bir Allah sevgileri vardı bunlarda. Onlar öyle bir zatıdı ki dünyayı asla düşürmediler. Uzak demediler, uzak diyarlara gittiler. Yorulmadılar. İstanbullara kadar gittiler. Azerbaycan'da çok büyük sahabelerin olduğu söyleniyor. Dünyanın her tarafını ayak bastılar. Gayeleri sadece kelimeyi, ilahi kelimetille ile Allahu Teala'nın kelamını, İslam dinini yüceltmek ve onu tebliğ etmek ve bildirmektir. Bizler de hakeza, nerede olursak olalım, özellikle de uzak diyarlarda yaşıyoruz. Buralarda gayrimüslimlerle haşinleşir olabiliyoruz. Onlara karşı İslamiyet'in şu güzelliklerini gösterelim de, kalplerini çekelim. Umalır ki hidayetlerine bizler sebep oluruz. Onlar hidayeti eriştikten sonra bizlere bolca bolca dua ederler. Biz onların dualarına muhtaçız. Biz onların duası öte Allah'ın rızasına muhtaçız. Allah'ın rızasını gözününü alıraktan yapacağımız amelleri yapacağımız amelleri <gülüyor> yapacak olursak Hazreti Allah'ın onun vereceği mükafat sonsuzdur. O mükafata nail olmaya çalışalım. Şu dört günlük dünyada kendimizi bilelim. Niçin yaratıldıysak bunun farkına varalım. İslamiyeti yaymak için geceli gündüzü bir şeyler yapmaya çalışalım. Bu duyduklarımız vaaz, nasihatları kısa dahi olsa duymayan arkadaşlarımıza bildirelim. Çünkü Allahu Resulü'le diyor. "Belliğu anni ve lev benden bir ayet dahi olsun başkalarına bildiriniz. Benden bir ayet dahi olsun başkalarına bildiriniz." diye buyuruyor. Ümmeti Muhammed'in zaten en güzel vasıflarından Birisi de tebliğat değil midir? Çünkü bu peygamber vazifesidir, sahabelerin vazifesidir, ulemai kiramların vazifesidir. Bizler de üzerimize düşen bu tebliğatı yapacak olursak demeyelim ki biz mi düzelteceğiz, biz mi yapacağız demeyelim. Belki senin o söyleyeceğin kısa nasihat, güzel nasihat çok insanların hidayetine sebep olacaktır. Gönüller açacaktır. Onlara yol gösterecektir. Onların yolunu aydınlatacak bizler olacağız. Çünkü yegane aydınlık bizim elimizde. Cevher bizim elimizde. Kitap bizim elimizde. Allah'ın, Allah'ın beşere indirmiş olduğu kelamullah bizim elimizde. Biz buna sahip çıkar, sahipliğimizi beyan eder. Bunun içerisindekinde insanlara aktaracak olursak, insanlar elbette ki hakkı seçecektir. İnsanların cibilliyetinde iyi seçmek vardır insanların cibilletinde iyiliği, güzelliği seçmek vardır. Bu güzelliği anlatırsak insanlara umuruz ki onların hidayetlerinde bizler sebep ve vesile olmuş oluruz ve böylelikle de dünyada dünyada hiç değilse, hiç değilse bir şeyler yaparaktan Rabbil Alemin huzuruna vardığımız zaman Ya Rabbi her şeyden önce senin kelamını öğrendim, öğrettim, bildirdim, tebrik ettim diyerekten onun huzuruna çıktığımız zaman yüzümüz olsun gönlümüz hoş olsun ve ahiru davani elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.